Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İmaletleilgül.tv com adresinden göndermiş olduğunu sorularınızı İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Çok şükür elhamdülillah. Allah razı olsun. Sağlıklı günler versin hocam. İlk sorumuz Vallahi, billahi, tallahi şeklinde yemin yapıldığında kişi kaç tane yemin etmiş olur ve bozduğunda kaç kefaret gerekir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah ve sallallahu te'ane aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabi öncelikli olarak e, liyakatta olan şartlarına uygun bir şekilde e, yemin edildiği zaman e, ve yemin eden kimse de yemin etme liyakatına sahip olduğu halde bu yemin ettiğinde bozması durumunda e, kefaret gerekecektir. E, bu kefarette zekat almaya elverişli olan 10 fakiri sabahlı akşamlı yedirme ya da giydirme ki diğer bir ifadeyle 10 fitre miktarı da diyebiliriz buna. Eğer maddi olarak buna imkanı yok ise üç gün oruç tutmasıdır. Şimdi sualde bir kimse birden fazla yemin etmiş olsa ee, ve her bir yemin için e, e, ve birden fazla yapmış olduğu yemini ise tek bir konuya tahrik etse ve o işi yapması veya yapmaması durumunda yeminlerin her birerleri için kefaret gerekir mi, gerekmez mi suali bir de yemin sırtalarını ardarda getirdiği zaman bunlar tek bir yemin olarak kabul edilir mi yoksa her biri müstakil bir yemin olarak kabul edilir mi? Öncelikle e, şunu vurgulamakta fayda var, bir insan aynı konuya dair yemin etse, aradan biraz zaman geçse, tekrardan aynı konuya dair bir daha yemin etse, tekrardan aynı konuya dair yemin etse, böylesi bir durumda o yemin ettiği şeyi yapma veya yapmama yönünde ne ise yapması durumunda ittifakta örneğimizde üç tane yeminini bozmuş olur ve her biri için ayrı bir kefaret vermesi gerekecektir. Hmm. Burası müsellem. Peki sualde olduğu gibi peş peşe yeminlerini sıralayacak olsa işte vallahi bir yemindir, billahi ayrı bir yemindir, tallahi ayrı bir yemindir ve tek bir şeye bağlı diyor işte vallahi billahi tallahi örneğin şunu yapacağım veyahut da şunu yapmayacağım diyecek olsa böylesi bir durumda bu kişi kaç tane yemin etmiş olur? Bu konuda Hanefi mezhebine baktığımız zaman görüş ayrılıklarının olduğunu görüyoruz ancak hanefi mezhebinde muhteber olan zahir rivayet diye tabir ettiğimiz <gülüyor> mezhep açısından kavi olan görüş her birinin müstakil bir yemin olması bu örneğimizde. Ama bazen e, yemin sıgasını kullanmadan ve sıfat mahiyetinde işte vallahi Teala gibi, vallahi rahmanir rahim gibi o zaman o Allah'ın sıfatı kabilinden olacağı için orada tek bir yemindir. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın hmm. adına yemin ediyorum hmm. demek gibi. Ama her birine ayrı bir e, yemin vavı getirecek olsa böylesi bir durumda bu vavı yani e, oradaki geçiş harfinin atıf harfi mi yoksa yemin kasem harfi mi olduğuna dair farklı mütalalar olacağı için bazıları bunu tek yemin kabul etmiş bazıları ise her birinin müstakil bir yemin kabul etmiş ki bu noktada Hanefi mezhebinde zahir rivayede kabul ettiren görüşe göre her biri müstakil bir yemindir. Bu sebepten dolayı yeminini bozması durumunda her bir yemin için ayrı bir e, kefaret ödemesi gerekecektir. Tek bir kefaret değil. Her ne kadar kişinin kası tek bir yemin olsa bile burası önemli. <gülüyor> Ancak e, İmam Muhammed rahimullah'tan gelen bir rivayet, e, keza Ebu Hanife'den de Hasan bin Ziyad tarihiyle yapılan bir rivayet ki nadir rivayet olarak geliyor. Böylesi bir durumda eğer kişi şartı talik etmemişse yani vallahi bunu yapacağım, billahi bunu yapacağım, Tallahi bunu yapacağım şeklinde her biri için cevabı getirmemişse vallahi billahi, Tallahi şunu hmm. yapacağım demişse böylesi bir durumda bu üç tane siga tek bir yemin olarak kabul edilir. Yani buna tedahül demiyor fıkıh dilinde ama kefaretin tedahülü değil sigaların tedahülü. Hatta bazı kaynaklarda birinci yemin'e cevap getirmediği için lav, ikinci yemin'e cevap getirmediği için o da lav, yani geçersiz. Hmm. Üçüncü yemin'e cevap getirdiği için o, o diyorsun, yemin geçerli olacak. Hmm. Dolayısıyla ortada tek bir yemin vardır. Bozması durumunda da bir kefaretin verilmesinin gerekliliğinden bahsediyor. İtekin Berk uleması daha fazla bu görüşü amel etmişler ve bu görüşte fetva vermişler. Asrımızın büyük fakihlerinden olan Ömen Nasuh Efendi Hazretleri de İlmahal isimli kitabında bu konuda İmam Muhammed'in görüşüyle fetva verileceği yani birden fazla yemin sığgasını aynı mecliste yapıyor ise böylesi bir durumda tek bir yemin kabul edilerek tek bir kefaretle yetinileceğini ifade etmiş. <gülüyor> Ama tabi şunu da ifade etmekte fayda var. Eğer her bir yemin sıgasının arasına atıf harbi getirecek olursa yani, mesela bunu Türkiye'ye yansıtacak olursak, <gülüyor> ''Vallahi de, billahi de, tallahi de, yani o bir ''de'' aslında birincisini ikincisine bağlıyor, ikincisini üçüncüsüne bağlı. bağlıyor. Böylesi bir durumda ceza üçüne de tahlik edeceği için o zaman bu noktada i̇mam Muhammed Rahimullah'ın fetvasının dahihi yansıtlamayacağını söyleyenler var ve böylece üç yeminin üçünü de geçerli olacak. O yüzden ihtiyaç sadedinde e, burada bizim klasik kitaplarımıza baktığımız zaman üç farklı yemin olarak telakki edilse de ama bahsettiğimiz gibi böyle bir atıf mahiyetinde değil de sadece yeminli takviye edebilme adına tehkif mahiyetinde bunu söylüyorsa ki insanlarımız genelde bu algı üzerinedir. Ama bazı yörelerde durum biraz daha farklı olduğunu müşahede ettik. E, bu şekilde eğer tek bir yemin kastıyla bunu söylüyor ise Ömer Rasulü Efendi'nin de yönlendirdiği üzere bu noktada sigalarda tedahülü değerlendirerek yani hepsini tek bir siga gibi değerlendirerek tek kefaretin yeterli olacağını söyleyebiliriz. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da Ticaret Bakanlığı İhale e Gautier üzerinden elindeki araçları açık artırmaya satıyor. Araçları nasıl edindiği bilgisini paylaşmıyor. Herhangi bir haciz sonucu mu, gümrüğe takılıp sahibi tarafından terk edilen mi, sahipsiz mi belli değil. Ancak arabalar zaman zaman çok uygun fiyata satılabiliyor. Bu ihaleye girerek araba almak caiz midir? Peygamberimizin iflas eden tüccarın malını alacak dağıttığı bilgisi var mıdır? Şimdi son paylaşmış olduğu bilgi normalde fıkıhta da var olan bir şeydir. Ama bu şu demek değildir. Bir insan iflas ettiği zaman malına el er konulur ve normalde o malın normal değerinden daha düşük bir bedelle satılır şeklinde değil. Hı. Bu konuda İmam Ebu Hanife rahimullah ile İmam Ebu Yusuf Rahim ve arasında da görüş ayrılığı olan bir konu. Şöyle ki, bir adam malı olsa ve borçları olsa ve bu kişi borçlarını ödemese. Aslı ihtiyacının haricindeki malı ama aslı ihtiyacını katmıyoruz. Hı hı. Yani bu adamın yaşamsal ihtiyaçlarını gidermesi için gerekli olanlardan bahsetmiyoruz. Harici olarak kenarındaki olan bir malını işte e, İslam otoritesi e, ya o mala el koyar o kişi namına normal değeriyle satar ve borçları ödenir, kalanı varsa da ona geri tevdi edilir. E, bu noktada İmam Ebu Hanife Rahimullah'a nispet edilen görüş, otorite, İslam otoritesi olmalı el koymak, sadece onu cebreder, kendi malını kendisi satsın diye. Bu normalde e, gerçek anlamda borçlu olan bir insanın yapması gereken veya borçlu olan bir insan malı olduğu halde borcunu ödememesi durumunda üzerine uygulanan bir ameliyedir. Ancak bahçe konu olan işte hacizde olan mallar, gümrüğe takılan mallar veya kaçak yolla memlekete girdirilen mallar ki bunları ayırt edemiyoruz diyor, bilemiyoruz diyor. Evet. E, sadece bakanlık bir ihale açıyor e, çok uygun fiyatı olan malları satıyor. Ama sahibinden ne yönüyle bu mal alındı bilinmiyor diyor. E, Belki kişi kredi kullanmış, kredi kullandığından dolayı ana borcunu ödemiş ama faizini borcunu ödeyemediğinden dolayı yeah. mala el konulmuş olabilir. Veya vergi borcundan dolayı mala el konulmuş olabilir. E, her şeyden önce e, mal normal değeri üzerinden değil çok düşük fiyata satılıyor ifadesi kullanıyor hmm. ki burası aslında kayda değer bir ifadedir. O yüzden biz cami olarak her ne kadar İslam fıkhında temel olarak, kural olarak borçlu olan bir kimsenin asli ihtiyacının haricindeki malı, borcundan dolayı satılabilme fetvası olsa da günümüzde bunu tam anlamıyla adil bir şekilde tespit edemeyeceğimizden dolayı ve e, ifadede de buyurulduğu üzere neden kaynaklı bir borcundan dolayı adamın malına el konulduğunu hmm. da bilemiyoruz. Hmm. E, bu sebepten dolayı bu emsal mallardan ki hacizi mallar, günlüğe takılı mallar ne gerçekleyelim buna? Bunlardan uzak kalınması, bunların alınmamasını biz tavsiye ediyoruz. Ancak bir şekilde o malın sahibine ulaşabilirsek her ne kadar resmiyette bakanlıktan almış gibi olsak da veya kurumdan almış gibi olsak da ama sahibinin rızasıyla, onayıyla, bunu da razı ederek yani e, normal çok düşüğe değil belki belli bir miktarında onu evden ona vermek suretiyle yaparsak bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Hmm. Ama sahibini hiç tanımadığımız, neden kaynaklı bir e, borçtan dolayı el konulduğunu bilmediğimiz bir maldan Müslümanlar olarak uzak kalmayı tavsiye etmekteyiz. Evet, hocam. Bir başka sorumuzda da, kripto paralardan elde edilen gelirin Kur'an talebeleri için harcanması caiz midir? Bunun karşılığında sevap beklemek küfre girer mi? Ya da bu paranın Kur'an talebelerinin barındığı binanın elektrik ve doğalgaz gibi giderler için kullanılması da caiz midir? Şimdi kripto paralarla alakalı e, bizim hemen hemen 2,5-3 sene önce detaylı bir şekilde bir beyanımız olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Caiz olup olmaması veyahut da e, bunlardaki problem nelerden kaynaklanması bir de bunun tarihi seyri, gerçek anlamda bir para hüviyetine sahip olup olmaması ki şu anda tekrardan onları iade edecek değiliz. Ama anladığımız kadarıyla kardeşimizin suali haram yolla elde edilen bir geliri e, buralarda kullanabilir miyiz, Bu kullanamayız mı? Evet. Yani kripto paranın helal olup haram olması bir bahsediği Bu konuyu şu anda değerlendirmeyelim çünkü bunu daha önceden e, uzuncasını anlatmıştık. Ama biz bu soruyu şöyle tavsiye edelim. Bir kişinin eline bir sebepten dolayı haram bir meblağ ulaşsa Böyle bir haram meblaği bu kişi ne yapacaktır, nasıl değerlendirecektir, şahsında kullanabilir mi veya vergi borcunda kullanabilir mi, elektrik, su gibi e, giderlerde kullanabilir mi veya yakıt gibi giderlerde kullanabilir mi? Çokça sual edilen meselelerden bir tanesi. <gülüyor> Tabi öncelikle şunu ifade etmekte fayda var, o paranın veya o e, malın haram olmaklığının niteliğidir, nedir, yani nasıl bir haramiyet. Emin size ait olan bir malı sizin onayınız ve rızanız olmadan alınmışsa bu mal da haramdır. Ama burada yapılması gereken onu sahibine vermektir. Eğer sahibine ulaşamıyorsak mirasçısına vermektir bu şekilde. Ama e, yapılan bir akitten kaynaklı problem varsa yani oradaki fesat e, mal sahibinin rızasının olup olmamasından öte yapılan akitten kaynaklı. İşte bahse konu olan ticari işlemler gibi veyahut da işte bir şekilde hesabınızdaki, banka hesabınızdaki paraya faiz işletilmesi gibi ya da bir şekilde birinin hakkı size geçti ama onu bulamıyorsunuz, varislerini bulamıyorsunuz, bir şekilde ona ulaşma imkanınız artık kalmadı. Böyle bir mebladan bahsedecek olursak, böyle bir meblayı ne yapmak gerekir? Böyle bir meblağ yapmamız gereken, kendisine zekat verilmesi caiz olan bir fakir ya da bir kurum ki kuruma normal şartlarda zekat verilmez ama bu zekat değildir. Hmm. Ağm'e talük eden, işte cami olabilir, medrese olabilir, dernek olabilir, veya bir köye yol yapılacak veya çeşme yapılacak veya bir isale hattı getirilecek bunun gibi kamuya tahlik eden, âmüye tahlik eden bir yere onu vermek. Ama vermekten kast edilen bir sadaka mahiyetinde değil. Yani bir sevap bekleme, Aha. hasatlık ettiğinizden dolayı bir sevap elde etme niyetiyle yapılırsa bu bir itikadi problemde olur. Çünkü haram olan bir paradan ve haram olan bir maldan siz kurbet beklemiş oluyorsunuz ki bu doğru bir şey değil. Evet. Peki bu insan hiç sevap almaz mı diye sual edilecek olursa sevap alır şüphesiz. Nedir o alacağı sevap? Sadaka sevabı değil de haramı terk etme sevabı. Yani normalde o haramı yiyebilirdi, o haramı kullanabilirdi ama Allah korkusundan dolayı o haramı kullanmayıp de kendinden çıkardı. Bu bağlamda baktığımız zaman elbette bu kişi sevap alacak. Ama bu sevap tasattuk sevabı olarak algılanmamalıdır. O yüzden bazı kitaplarımızda der işte haram olan bir meblağ eline geçtiği zaman savap ummaksızın onu bir fakire versin. <gülüyor> İşte bu sevap ummaksızındaki kastedilen sadaka sevabını ummaksızın anlamındadır. Evet. Yoksa haramı terk etmesinden dolayı sevap bulmak elbette umulacaktır. Çünkü neticede bunu Allah için yapıyorsa bir insan. Yani bir emri yerine getirmek nasıl ki farz ise bir nehiden kaçınmak da bu derece farzdır. Evet. Bu bağlamda bu da Allah'ın emrine imtisaldir ve ki her bir Allah'ın emrine imtisal olan bir noktada eğer kişinin niyeti bu gayeyle ile ise dolayısıyla bu insan illaki sevap olacaktır Peki, e, sual edildiği üzere bu meblağı kişinin e, başka giderlerine kullanması, işte örneğin benim bir faiz e, parama tereddüt etti, benim irademin dışında ama başka yerde benim bir vergi borcum var, işte <gülüyor> doğalgaz borcum var, su borcum var, elektrik borcum var ve da yakıt borcum var vs. gibi ifadeler. Bunu oraya kullanabilir miyiz? Ev cevap kullanamayız. Bu kesinlikle caiz olmaz çünkü neticede ondan siz menfaatlenmiş oluyorsunuz. Yapılması gereken bunu fakire vermeniz veya ame dönen bir yere vermeniz. Peki burada yine söylenen bir ifade işte o fakirin helal aram kavramı olmayan bir fakir mi? Yok öyle bir şey. Şöyle yok öyle diyorum. Normalde e, Hanefi meshelinde bir kural var. Hatta diğer mezhepler de bu kuralı kabul etmişlerdir ki arka planında bu konuya dair nas vardır. Bunu daha önceden burada defalarca e, zikretmiştik hatırlarsanız. Hz. Berire hadisi diye meşhur. E, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hz. Ayşe validemizin ahızatlısı olan Hz. Berire radiyallahu teâlâ ziyarete gittiğinde Yaşlı bir kadın, Hazreti Berire Rabbil ha Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hurma ikram ediyor. <gülüyor> Oysa Hazreti Peygamber bakıyor ki ocakta bir kazan kazandı da et fokur diyor, pişiyor. Hellan alması bu minerlham Bizim o etler nasibimiz yok mu? Yani bizi hurma ile mi göndereceksin? Belki hurma bizim buralarda çok kıymetli ikram edilecek bir meyva da olsa ama Arap Yarımadası için bu şey geçerli değil. Orada çünkü evet. çokça bulunan bir e, meyve. Bunu üzerine efendimiz öyle deyim de Hazreti Bedir anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Eti senden esirgediğimden dolayı değil. Ama o et bana zekat olarak geldi ve zekat da sana haramdır. Hmm. Sen peygambersin ve senden öğrendiğimiz kadarıyla senin zekat yemen senin caiz değil. Bu sebepten dolayı onu sana hmm. ikram etmedim deyince efendimiz Aleyhissalatu vesselamın Kur'an niteliğindeki ifadesi leki sadakatun ve hediye. Yani onun sana intikali zekat ama senden bize intikali ise hediyedir. Evet. <gülüyor> Buradan e, yola çıkarak da deniyor ki bir malın mülkü el değiştiriyor ise sanki aynı el değiştirmiştir. Yani buradaki ifade sanki Hazreti Beril'e gelen et, Hz. Beril'in Efendimiz'e ikram etmiş olduğu etin aynısı değil, farklı bir mamul, farklı bir e, evkaya dönüşmüş, farklı bir gıda maddesine dönüşmüştür. Evet. Burada da e, o fasit bir akitten kaynaklı sizinlerinize bir emtia ulaştıysa bir mal ulaştıysa bunun intikalindeki problemden dolayı bizatihi haram olan bir şey değil gayırdan kaynaklı bir haramiyet vardır. Dolayısıyla bu ise o gayır hakkında yani bir başkası hakkında aynı şey söz konusu olmadığı için bunu sizin ona vermeniz o kişi için helal olsa da sizin içinizden helal olmayacaktır. Ama şu bir gerçek e, hani böyle bir malın e, kişinin Maneviyatına bir tesir olabilir mi? Elbette olur. Yani bunu da göz ardı etmemekte fayda vardır ki Efendi babamızın bu noktadaki ifadesine hani hassasiyet sahibi olmayan birine veriniz şeklindeki gayesi de evet, evet. budur zaten. Yoksa helal haram kavramı olmayan bir kişi anlamında değil de e, yani ona tesir edecek e, örneğin bir abiddir, bir sofidir veya bir talebedir, ona illa ki bunun bir şekilde tesir olacaktır. Her ne kadar günah olarak ona tereddüt etmesede, de. Hmm. Yani kalbinin bir kenarına veya amelinin bir kenarına bunun bir yansıması olur. Ee, daha önceden de aktarmış idim, yine aktarmakta fayda görüyorum. Efendi Hazretlerimiz de e, sağlıklı olduğu gençlik döneminde ders okuyan hocalarımız var. Hmm. E, tabii bizler o dönemi yetişemedik, yaşlarımız ona müsait değil. Nedim hocamdan işitmiştim, Nedim Payalan hocamızdan işitmiştim ki Allah ona da selamet ihsan etsin, sıhhat, afiyetler ihsan Bu vesile bunu da almış olalım buradan. E, dedi ki işte bir gün e, Hoca Efendi, Efendi Hazretlerimizin alakasında derseyiz, e, Hızır efendilerin de olduğu evet. e, dönemden bahsediyor. <gülüyor> Normalde Efendi Hazretlerimizi ziyarete gelenler olurdu. Ziyarete gelen de işte meyve getirir veya bir tatlı getirir, bir şey getirir. Efendi Hazretleri de onu talebelere yani bizlere dağıtırdı orada. Kendisi eline getirmezdi. Hmm. Ee, yine bir gün bir zat ziyaret etti, ee, işte elinde bir meyve, Allah'u alem muz olsa gerek, tam şu anda ne hmm. hatırlamamakla beraber ee, getirdi diyor. Efendi Hazretlerimizin masasına koydu. Neyse ziyaret bitti, gittikten sonra normalde Efendi Hazretlerimizin adeti dersten sonra çocuklar bunu yiyin demesiydi ama demedi. <gülüyor> Efendi Hazretlerimiz bunu demeyince biz tabii elimizi sürmedik. Ertesi gün oldu, yine o masada duruyor, yine ders okuduk, ders bitti. Yine bir şey bir şey söylemedi derken birkaç gün böyle geçtikten sonra artık baktık ki sineklendi, çürümeye başladı. Biz de aldık onu attık, yani yenmeyecek bir duruma geldi. Tabi, Efendimiz bir daha derse geldiğinde bir baktı ki orada o meyve yok, e, telaşlı bir tavırla sordu burada meyve vardı ne oldu deyince işte, Efendimiz biz onu attık yani çürüdü deyince, efendi böyle derin bir nefes alarak rahat bir şekilde evet. e, çok şükür e, ki onu getiren kimsenin kazancında faiz şaibesi vardı. O yüzden sizin ondan yemenizi uygun görmedim. Hmm. Tabii, bu bir hassasiyettir. Güzel bir hassasiyettir, bir etki mahiyetindir ama fıkhi olarak onlara haram olduğu açısından değildir. Evet. Ama ilmine, işte ameline veya ihlasına veya zihnine bir şekilde bir taallukuna bir vesile olarak bir dahli olacaktır. Bu bağlamda bu konulara hassas olmayanlara verilmesi güzel bir şeydir. Bakın bunu şöyle de diyebiliriz. Hani her daim büyüklerimizden duyarız. İşte ecdattan kalan tarihi camilerde namaz kıldığımız zaman aldığımız huşu ile yani. işte yeni yapılmış olan camilerden aldığımız huşu farklıdır. Bunu hep söylerlerken nereye yorarlar? İşte geçmişte ecdadımızın camilerinde daha tip, daha helal mallarla yapılmış. Ama yani günümüzde ise kazançlarda çok şaibeler var, çok sıkıntılar var. Bundan her ne kadar bu cami meşrudur. Yani Velev ki haram kazancı da olsa bu âm'e dönük bir şeydir ki devlet de olsa, İslam otoritesi de olsa onu adımda orada kullanacaktı. Evet. Namazın kılınmasından sıhhat engel bir durum var mı? Elbette yok. Ama kuşu anlamında işte o kuşuyu fark edecek olan kimseler açısından bir farklılık olduğunu bunlardan bilmiş olabiliyoruz. O bağlamda bir tesir olabilir. Aslında bu zekat için de geçerlidir. Yani siz zenginsiniz, zekatınız var, zekatınızı veriyorsunuz. Elbette bunu bir fakire vermeniz gerekir ve fakir için de bu helal bir maldır. Ama neticede zekat, malın kiri kabilinden yani malı temizleyen bir bölüm olmasa olsa bile bu bağlamda yine o kişiye bir tesir bırakabilme durumundan bahsettir. O yüzden hassas olan insanlar bu kabilde zekat malı almaktan da imtina edebiliyorlar dediğimiz nedenden e, kaynaklı evet. olarak. Ama bunu fıkı olarak şunu da karıştırmıyordum. Yani helallik ve haramlık noktasında karıştırmamızda da fayda vardır. Evet. Peki borç alma noktasında da bu böyle geçerli olur mu hocam? Mesela ihtiyacımız var, borç almamız gerekiyor. E, aldığımız kişinin faizi işgal eden biri olması veya eğer e, borç aldığımız kişinin bize borç olarak verdiğinin kesin haram olduğunu biliyorsa, bu fuken de caiz değildir zaten. Hmm. Ama yok, e, aldığımızın Nebla'nın direktmen haram olduğunu bilmiyoruz. Ama bu insan alışverişlerinde çok hmm. fazla hassas değil. E, Şahibe var. Böyle bir durumda bundan almamız, e, helalinden itikad etmek sürekli almamız da Hı. Türkiye anlamda bir mahsur lazım gelmez. Ama Anladım hani o manevi tesir olur. dediğimiz olay var ya, evet. o tesirin illaki bir etkisi olur ama. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Husul abdesti alırken yıllarca bilmeden küçük abdestimi de yapıyordum fakat sonradan öğrendim ki namaz abdesti bozuluyormuş. Yıllarca böyle namaz kıldım. Kıldığım namazlar boşa mı gitti, kaza etmeliyim yoksa bilmediğim için kabul olurum? Şimdi tabii namazın kabul olup olmaması, ibadetin kabul olup olmaması, o ibadetin sahih olup olmamasıyla eşdeğer değildir. Aynen. Bunu daha önceden de defalarca ifade ettik. Yani bir ibadetin sahih olması ayrı bir şey, indallah'ta makbul olması ayrı bir Aynen. şey. Hatta bir ibadet sahih olduğu halde makbul olmayabilir. Bir ibadet sahih olmadığı halde Allah katında o kişi sevap kazanabilir. Yani bunu şöyle bir örnekle de izah etmiştik hatırlarsanız. Düşünün bir adam gece e, teheccüd vakti kalkıyor Allah rızası için. E, işte abdestini alıyor, e, alt rekat teheccüd namazını kılıyor. Ondan sonra derken bir günlük kaza namazını kılıyor. Sonra oturuyor zikriyle meşgul oluyor, ile meşgul oluyor. Sabah namazına kadar evet, bekliyor. Yani. Derken sabah namazının vakti giriyor, sabah namazını kılıyor. Sonra işra kadar bekliyor, işra namazını da kılıyor ki yaptığı şey hakikaten büyük bir şey. Evet. Sonra bir bakıyor ki vücudunun herhangi bir yerinde meğer ki bir boya varmış, abdestine engel bir durum varmış. Bu kişinin kılmış olduğu namazların hiçbiri tefrih zimme mahiyetinde sahih değildir. Evet. Yani kıldığı işte, kaza namazlarını bir daha kılmalı, sabah namazını bir daha iade etmeli. Evet. Ama bu adam sevap almadı denir mi? <Gülüyor> <gülüyor> Elbette dermes. Evet. Dolayısıyla bir ibadetin sahih olup olmaması başka bir şey. Ondan dolayı kişinin sevap alıp almaması, inancın Allah'ta makbul olup olmaması başka bir şeydir. Bunları birbirine karıştırmamamız lazımdır. Gelelim kardeşimizin sualine. Tabii bunu tam net anlamamışız. Yani şöyle net anlayamıyoruz. Eee boy abdest alırken e, küçük su dökmekten bahsediyor. Evet. Bu abdesti bozar mı? Evet, abdesti bozar. Ee, ama kustu mani değildir. Ee, ancak şurada bunu yaptıktan sonra eğer kişi tekrardan vücuduna su dökmüşse, yani en azından abdest uzunları bir daha ıslanmış ise, böylesi bir durumda bu kişinin tekrardan abdesti yerine gelmiştir. Yani bizim e, genelde e, halkımızda şöyle bir algı vardır. E, bu abdesti almadan önce işte e, necaset mahalli yıkanır ki olması gereken müstahap olan da budur. Sonra namaz abdesti alınır, sonra bütün vücudumuz yıkanır. Sünnet olan budur. Şimdi namaz abdestini aldı kişi, ondan sonra affedersiniz küçük su dökme ihtiyacı oldu ki doğru olmamakla beraber, yani banyoda böyle bir şey yapmak unutkanlığa vesile olur şeklinde birçok ifadelerde vardır, doğru değildir. Ama bir şekilde yapacak olursa bu abdesti bozar, doğru, boy abdestine etki değildir. Ancak bu insan tekrardan vücudunun tamamını, her ne kadar abdest niyetiyle olmasa da, yani namaz abdesti gibi fiziksel olarak o abdest ameliyatını icra etmese de abdest huzurlarını yıkadıktan sonra çıkmışsa kişinin zaten abdesti vardır. Yani boy abdesti alan bir kimse abdesti almış olur. Hı hı. Yeter ki abdest huzurlarını yıkadıktan sonra e, abdesti bozan bir ameliyete bulunmuş olmasın. Dolayısıyla bu kardeşimizin e, bahsettiği küçük su dökme meselesi hani abdest namaz abdesi gibi abdest aldıktan sonra dökmüş sonra boy abdesti almışsa zaten abdesi vardır herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Ama yok boy abdesini aldı tam banyodan çıkmak üzereyken işte e, ufak su döktü. Ondan sonra daha da e, vücudunu yani abdest uzuvlarını yıkamadığı zaman ee, bu konuda cahil olması, bu konuda bilgisiz olması bir mazeret olarak kabul edilmez. Evet, bu kişinin boya olmuştur ama abdesti bozulmuştur. Dolayısıyla bu halde kılmış olduğu bütün namazlarını tekrardan e, kaza etmelidir, tekrardan onları iade etmelidir. Ve istihbar olayı da belki o anda Hani, o o ayrı bir mesele yani. tabii ki yani o ya zaten az abdest almadım Hı. diyor. Yani eğer dışarı çıktıktan sonra bunu yani o gusül abdestiyle ben işte nasıl olsa namaz kılabilirim belki diye düşünmüş olduğu ama o anda yapmış olduğu küçük abdestiyle beraber belki istibraasını yapmadığı için o, o da var. var. Ayrıkten abdesti var. de bozulmuştur ama anladığımız kadarıyla genelde insanlar normal ablamaz abdesti gibi aldıktan sonra daha henüz banyodayken bu işlemi yok evet. ve banyodan komple temizlendikten sonra çıkıyorlar. Böyleyse zaten bu adamın abdest yerine gelmiş olacaktır. Bu tip durumlarda yani birçok hocamızdan duyduğumuz üzere e, banyo yapılan yerde yani küçük abdestinin yapılması da e, aynı zamanda cinlenmeye de sebep oluyor. Bu i̇şte mevzularda yani var. Doğru. Onlara da dikkat etmek lazım. Evet. E, kısa bir araya gideceğiz efendim. Kısa bir aranın akarında yine programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmak <gülüyor> Kıymet izleyenlerimiz programımıza kısa bir an devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuza da biz yakın bir zaman içerisinde hazine arazisinde arsa aldık fakat kendi tabirimde vade farkı olan olayı faiz oranı adıyla hesaplıyorlar toplamda 2 senelik bir ödeme içerisinde 3 ayda bir yapacağım ödemeler her seferinde değişiyor biraz daha artıyor bahsettikleri faiz oranlarıyla ancak ben toplamda kaç lira ödeyeceğimi baştan biliyorum ve 2 senenin sonunda da bu fiyat değişmiyor bu faiz mi olur yoksa vade farkı mı başka işlemlerden sırf Faiz olayı olduğu için kaçmıştık. Bunu da yine fetva altındaki hocalarımızı baştan arayarak hareket etmiştim. Ancak tam satış sözleşmesi gerçekleştikten sonra içimize çok şüphe kaldı. Bizi aydınlatır mısınız demişler hocam. Şimdi bu mesele aslında vade farkı faiz ilişkisi meselesi ki bununla alakalı aslında biz defalarca bu ekranlardan bahsetmiştik. Konuyu anlatmıştım. İslam fıkhına göre akit diye tabir ettiğimiz yani alışveriş diye tabir ettiğimiz şey tarafların iradelerinin bir noktada birleşmesi demektir. Bu iradeyi ifadeye döken kelimelere icap ve kabul denir. Yani örneğin ben bunu satıyorum, siz de alıyorum dersiniz. Bu iradelerimiz bir noktada birleşirse oluşan şey akit derler. Ve İslam fıkhında akitte tek bir fiyat olmalıdır. Yani ben bunu 10 liraya sattım dediğim zaman siz de iyi o halde ben de bunu 5'e aldım diyecek olsanız iradelerimiz bitişmedi. Evet. Yani benim icabım icap gibi gözükse de aslında icap adayıydı. Siz ben bunu 5'e aldım dediğiniz zaman benim icap adayım düştü. Sizin icabınız icap adayı olarak karşımıza çıktı. Hı. Eğer ben de desem ki yok 9'a sattım. Bu sefer senin icabında düştü. Benim 9'a sattım sözüm yeni bir icap adayı olarak da kaldı. Sen iyi halde yediye aldım dediğin zaman bu sefer benim sözüm düştü, bu sefer senin sözün yediye aldım icap adayı. Ben de var hayrını gör, ben de sattım dediğim an bakın iki irade toplandı Birleşti. ve akit o an itibariyle oluştu. Ondan önceki oluşmalar ise akit değildir. Tıpkı pazarlık aşamasında biraz önce temsil olarak yaptığımız kurgulamada olduğu gibi bir pazarlık konuşmasıdır. Hı. Ve bu pazarlık konuşmasında belki birden fazla fiyat konuşmuş olabiliriz ama bu fiyatların ahle hiçbir tesiri yoktur. Şimdi kişi diyor ki bu malın peşin fiyatı 10 lira, bir aylık fiyatı 11 lira, iki aylık fiyatı 12 lira. Veyahut da bu 1 lira 2 lira değil de aylını yüzde şu kadar oran ile tespit ederim diyor. Ve bahsettiği yüzdelik o oran normal piyasadaki bankaların faiz oranlarına. Bunun bir önemi yoktur. Yani fiyatı tespit etmede birileri kalkar banka faiz oranlarına göre bunu yapar. Birileri kalkar üretici tüketici endeksini kendine baz alarak fiyat tespit bir Birileri de kendince ticaretine bakarak ben ileride şöyle bir işlem yapacaktım. Bu kadar fark koymam yeterlidir der. Ona göre hesap etmeden yapar. Yani bu hesaplama yapmak, vade oranı mesela %2 ile hesaplama bu sıkıntı... %5, %10 bu işte falan bankanın oranıyla uyuşuyor ama filan bankayla uyuşmuyor. Bunun hiçbir önemi yok. Şunu çok diyorum çünkü hocam yani kafadan bunu yapması lazım. Hesap makinesiyle bu işlemi yapamaz. Evet. Gibi tabirler çok var o yüzden bunu, e, Yani benim Çocukluk yıllarımda benim ailem ticaretle uğraşıyor idi. Evet. Ben onlardan da hatırlıyorum. Ee, Ticareti yaparken işte vadeli satışlarda o malı e, derler Değer de hesap makinesini alırsa bu caiz değil ama kafadan yaparsan caiz. Benim işte büyük abim ticarete çok yatkın hesabı çok kuvvetli senin hesap makinesinde yaptığını kafasından yapabiliyordu evet. zaten. Dolayısıyla ne fark ediyor yani o hesap makinesiyle yapıyor öteki kafasından aynı hesabı yapıyor o helal oluyor haram oluyor evet. bunun mantığı yok öyle değil. Burada asıl olan fiyatı tek bir noktada bitirdikten sonra aktörün üzerine yapmaktır. Yani e... İşte 10 lira, 12 lira, 15 lira, 20 lira ne çıktı önemli değil. Çıktığı bir rakam 20 lira. 20 liraya ben sana şu kadar aylık, şu kadar vadeyle sattım deyince, siz de bu fiyata bu vadeyle aldım deyince artık bu saatten sonra fiyatta artma veya eksilme olmayacaksa, hı hı. vadede uzama veya eksilme olmayacaksa bu akit o rakam üzerine bitmiştir. O rakam nasıl tespit edildi? Bizi ilgilendirmez. Nasıl tespit edildi? İster banka oranlarıyla tespit edildi, ister işte kişinin kafasıyla onu tespit etti veyahut da başka bir takım endekslerle tespit etti fark etmez. Hmm. Neticede bir fiyat söylendiyse, o fiyat üzerine her iki irade hemfikir olduysa akit tahakkuk etmiştir. İcab kabul bitti. Bitmiştir. Dolayısıyla kardeşimizin ifadesinde ödeyeceğim rakam net diyor. Net diyor evet. Burası. Sadece burada ödeyeceği rakam net olsa da iki aylık periyodik ödemeler de ödeme rakamlarına olabilir. göre bazı değişkenlikler olabiliyor. Bu zaten iptidada da bu söyleniyor. Yani her ödemede yüzde şu kadar fazlasıyla ödeyeceksin veya düşürerek ödeyeceksin şeklinde. Ama ödenecek rakamdan düşecek yükün. Yani Hı. artma veya eksilme söz konusu değil. Eğer böyle bir şey ise bu neticede tek bir fiyat üzerine yapılmış bir akit demektir. Dolayısıyla bu akitte herhangi bir sıkıntı söz konusu olmayacak. Yani bu bildiğimiz vade farkını koymak suretiyle yapılan tek bir fiyatlı, vadeli bir satıcıdır. Hmm. Ama şöyle olsa malın peşin fiyatı 10 lira veya 100 lira. Aylık işte yüzde bir fark koyarım. Git kardeşim ne zaman paranı getirecek olursan zaten oranımız bellidir, yüzdelik olarak şu kadar fark koyarım, o parayı senden tahsil ederim diyerek Ta, e, taraflar akdi bitirdiği an itibariyle fiyatta bir netlik yok ise, sadece yüzdelik oranda netlik varsa bu işte Peygamber aleyhissalatu vesselamın yasakladığı bir safkata iki safka diye beyan edilen, bir alışverişte iki fiyat diye beyan edilen bir mesele olur ki bu caiz olmaz. Ama sen onun öncesinde fiyatları tespit etmede birçok rakamlardan bahsettim, birçok oranlardan bahsettim, bir takım oranlarla belli neticeye vardın. Ama neticede taraflar bir rakam üzerine anlaştı. O belli, vadede belli. Hiçbir sıkıntı yoktur. Akit o rakam üzerine bitmiştir. Vadeli satılış gerçekleşmiştir. Hatta kişi yani malı alan kimse yarın öbür gün ya ben parayı peşin ödeyeyim de bu vadeden kaynaklı farkı düş deme hakkına sahip değildir. Böyle bir pazarlık aşamasına bunu sokması mümkün değil. Veyahut da vadeyi biraz daha uzatalım da nasıl olsa vade oranın belli. Ona göre fiyatı arttıralım şeklinde bir ikinci pazarlık mümkün değildir. Tek bir fiyat üzerine akit bitmiştir. Verilen semen diyoruz biz ona, satın bedeli mebinin karşılığıdır. Mebi artı vadenin karşılığı değildir. Hmm. Yani ben bu malı 10 liraya peşin sattığım zaman verilen 10 lira bu bardağın karşılığı olduğu gibi 2 ay vadeli 12 liraya sattığım zaman onu bardak 2 lira vade değildir. 12 liranın bütünü yine bardağın karşılığıdır. 5 i̇şte aylık oluşturaya sattığım zaman işte onu bardak 3'ü vade değildir. 13'ün tamamı malın karşılıdır. Hmm. Meseleyi böyle kurguluyoruz. E, peki bir adam malını 10 yıllık malını 13'e satabilir mi? Arz taleptir satar. Yani ben 13'e çünkü parasını peşin almadığım için e, benim açımdan bu malın o zamanki değeri artacağı için veyahut da ben o parayı peşinden kullanılsaydım, verseydim ben ondan şu kadar daha kar elde edecektim diyerek kendince malının fiyatını yükseltebilirim. Hı -hı. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Yeter ki tarafların anlaştığı rakam sabit olsun. Peki bunda ay fark eder mi hocam? Mesela bin liraya bir şey anlaştık. Ben gittim beyaz eşya bir şey aldım. Ee, abi işte ben bunu sana ödeyeceğim ama taksitle ödeyeceğim. Kaç para olur? O dedi ki taksit ödeyeceksen bin lira olur. İstersen bunu beş ayda öde, istersen altı ayda öde, istersen bir senede öde gibi bir şey söyledi. Bu olabilir mi? Ay de hani yani şöyle, 6 ayda ödeyeceksin diye bir kural koymak gerekir mi yani? Şimdi işte şöyle bir şey, e, fiyatı sabit diyorsunuz. Sabit diyoruz, evet. Ödeyeceği rakam sabit Hı -hı. ama o kişiye ödeyeceği zaman belli değil. Değil. Bu aslında vadeli bir satış oluyor. Hı -hı. <gülüyor> vadeli satışın sahi olabilmesinde aranan şartlardan bir tanesi de vade zamanının malum olması. Yani sonra verirsin dediğim zaman. Veya istediğin zaman verirsin dediğin zaman aradan bir ay geçecek iki ay geçecek alı satıcı diyecek ki paramı getir öteki diyecek ki, ya daha sonra olmadı ki sonralar devam ediyor evet. sen bana ucu açık e, istediğin zaman demiştin bu ciddi anlamda önü açılmayacak bir, yani önü alınmayacak bir nizah seviyesindedir evet. dolayısıyla bu caiz olmaz vade net bir şekilde Beyan edilmeli, yani şu tarihte ödeyeceksin diye rakam da sabit olmalı. Ha o tarih geldi, alacaklı olan kimse karşı tarafa mühlet verdi. Bunun önemi yoktur. Tamam. Ve naziretünleh mesele, elin bollaşıncaya kadar sana mühlet veriyorum hmm. diyebilir ki bu güzel bir şeydir. Evet. Ama başlangıçta akdi oluşturma anında bunu sabitlemek gerekir. Hmm. Aksi takdirde akit fasit olur. Fasit olan bir akit Hanefi fıkhına göre eşittir faiz. Faiz olan akit ise kazancı kişiye elbette helal değil, haram olacaktır. Böyle bir şey şimdi beyaz eşya ile uğraşan bir abimiz var Allah razı olsun. Hani böyle ihtiyacı olan kardeşlerimize de vade imkanı da yardımcı oluyor. O yaparken işte abi vadeli 2000 lira olur diyor mesela bu ürünler. İşte ben 6 ay yazıyorum diyor kendi şeyinde. 6 ayda ödersin ağabey bunu diyor. veya bir senede ödersin diyor ama sen kendini sıkıştırma diyor. Ödeyemediğin zaman bana haber ver diyor. 100 ise 100 lira öde, 200 ise 200 lira öde gibi yani bir şey Yani o şudur söylüyor. aslında, evet. vadenin son nihai noktasıydı ortasını söylüyor. söylüyor evet. Bu zaman gelmeden benim talep etme hakkım yok diyor. Yok, evet. Bu zaman geldiğinde de hukuksal olarak benim talep etme hakkım var. Hı -hı. Ama ben sana eğer gerçekten imkansızlıktan dolayı ödemeyecek olursan Dini vecibelerimden dolayı ben sana mühlet veririm. Evet. Sadece bunu bilgisini vermiş evet. oluyor. Ama karşı taraf açısından kesmedilmiş bir hak değildir. Yok. Yani o zaman geldi adam alacağını istiyor. Ya sen bana mühlet vereceğini söylemiştin. Vermiyorum deme Diyor, yetkisine hak, sahip olmalı. Evet. Ama akitte bunu ucu açık bırakılacak olursa yani istihak edilmiş bir hak gibi görülecek olursak işte sıkıntılı olan hmm. budur. O yüzden bahse konu olan meselede diyelim, Rakam sabit, Hı -hı. vade sabit ama ben zor bir insan değilim. İmkansızlıktan dolayı ödeyemesem ben seni illaki sıkıştırmam. Evet. Bunu diyebilir de demeye de. Bunun bir önemi yoktur. Sünnet üzerinde yazmakta. Yani yeter ki rakam belli. Bu rakamı evet. ben bu tarihte alacağım senden. Almaya hakkım var ama almaya da bilirim. O benim e, kendi İstiyat. iyiliğimden kaynaklıdır. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da. da. Hocam ergenliğe girdiğimde ve girmeden önce marketten hırsızlık yapan kimse yıllar sonra bu günahına tövbe etse ama bu markette çalışan işçiler değişmiş olsa nasıl ve kimden helallik alması gerekir? Şimdi aslında biz bu soruyu birinci bölümde yani reklam öncesindeki bölümümüzde cevap vermiş idik. Yani bir kazanç haram yolla kişiye ulaşmış ise <gülüyor> ki hırsızlık bir haram yolla insanın elde etmiş olduğu bir maldır. Burada yapılması gereken sahibine bunu vermektir. Sahibinin bulunmaması durumunda, varisi variste bulunmaması durumunda o kişinin namına hayır yollarından birine bunu vereceksin. Ama yarın öbür gün sahibi çıkıp gelecek olduğu zaman ya ben senin namına bunu hayır olarak vermiştim deme hakkın yok. Eğer o hayrı kabul etmiyorsa ben alacağımı istiyorum derse ona da vereceksin bunu. Bu şart. Şimdi burada diğer bir mesele var aslında. O da şu ergenlik öncesi tabiri kullanıyor. Evet. Yani sanki şöyle bir algı var sualin içinde. Ergenlik öncesinde insan mükellef değildir. Mükellef olmayan bir insanın yapmış olduğu bu eylemler, ameliyeler, hırsızlık gibi sanki kul hakkına girmez mi acaba diye bir istifa. Şimdi ergenlik öncesinde, diğer bir ifadeyle mükelleflilik döneminden önce insan kendi şahsi malında, tasarruf noktasında elbette belli sınırlandırmaya tabi tutulur. Yani tasarruf konusunda ehliyeti mutlak değildir. Ama gayrın hakkının taallük ettiği noktalarda kişinin ehil olma şartı yoktur. Yani örneğin bir çocuk dahi, akni melekeleri daha henüz oluşmamış bir çocuk dahi, bir başkasının malına zarar verecek olursa bu mal tazmin edilecektir. Nasıl tazmin edilecektir? Çocuğun şahsi malı varsa oradan tazmin edilecek. Çocuğun şahsi malı şu an itibariyle yoksa zimmetine biner. Yani ebeveyni ödemek zorunda değildir hukuksal anlamda. Ama çocuk mala elde ettiği an itibariyle oğlunun onun zimmetinde borçtur, onu ödeyecektir. Dolayısıyla Blue öncesinde ben böyle bir şeyler yapmıştım, yani bir hakkı tecavüz etmiştim, ödemem gereken bir şeyi almıştım ama şu anda ödeme imkanım var ama kişiyi bulamıyorum veya bulabiliyorum. Neticede o meblayı kendinden çıkarmak zorunluluğu vardır. Hmm. Ya sahibini bulacak veya varisini bulacak. Tabii muhayyellilik mahiyetinde bunu söylemiyorum. Yani öncelikli olarak bunu yapacak ama sahibini bulamıyor, onun varisini bulamıyor ise o kişilerin namını o meblağı kendi mülkünden elbette çıkarması gerekecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da babam vefat etti, ödenmemiş kredi borçları var. O olarak ben ödemek zorunda mıyım? Ödemek istediğimizde de faiz ödemiş mi oluyoruz demişler. Şimdi bu soruyu isterseniz daha meşru çerçevede ele alalım. Kişi vefat ettiği zaman geriye <gülüyor> bırakmış olduğu mala tereke derler. Terekede öncelikli olarak yapılması gereken kişinin tekmin ve tecihizatıdır. Her şeyden önce bu gelir çünkü cenaze ortadan bir kaldırılması <gülüyor> gerekir. Eğer geriye bir meblağ kalmışsa bu meblağ ile öncelikli olarak borçları kapatılır. Hı hı. Borçları ödendikten sonra hala geriye bir meblağ kalmışsa, üçte birde vasiyeti varsa vasiyeti geçerli kılınır. Geri kalan mallar da tabii meşru çerçevedeki vasiyeti geçerli hı hı. kılınır. Geri kalan mallar da varislere intikal eder. Yani bu şu demektir, malda varisin hakkının intikali borçlar çıktıktan sonradır. Peki borçları ödedik. Borçlar bitmedi, mal bitti veyahut da borçlar da bitti, mal da bitti. Bu durumda varisler için hiçbir hak söz konusu değil. Eksiye düştü yani borçlar bitmedi ama mal bitti. Bu takdirde o ki bu varisse bu borcun da mirasçısıdır denir mi? İslam evet. fıkhına göre böyle bir şey yoktur. Günümüz hukuk sistemi maalesef böyle değil. Günümüz hukuk sistemi bir insan eğer varisse yani birinin mal varlığının eğer varisi konumunda ise, borcunun da varisi olarak algılanıyor. Günümüz hukuk evet. sisteminde ki yanlış olan bir hukuk sistemidir. Yani dini değildir bu. Ancak bu kişi reddi miras yoluyla bundan kurtulabiliyor. E, kurtulabiliyor. Yani ben onun ne mirasını istiyorum ne borcunu istiyorum şeklinde. Tabii bu da şöyle bir sıkıntı doğuruyor bazen. Kişi kestiremiyor, acaba borcu malından çok mu değil, değil mi? Ya. Çünkü borç sonradan da çıkabiliyor. Şu anda mevcuda baktığımız zaman reddi miras yapmayalım çünkü mal varlığı borcu karşılıyor. Orada mal da kalabilecek. O zaman mirası alayım diyor ama bakıyor ki sonradan borçlar çıkıyor çıkıyor, aldığından daha fazlasını veriyor. O zaman başta bir nevi kumar oynayacak. Yani bir şeye, şansa diyecek ki reddi miras yapıyorum diyecek veya demiyorum diyecek. Bu doğru bir şey değil. Dini anlamda. İslam fıkhına göre zaten bir insanın borcu öncelikle çıkar, geriye kalan miras intikal eder. Hatta mirasçıya verildi, sonradan borç olduğu ortaya çıkacak olursa o mirasçının elindeki o mal tekrardan borçluya verilir. Hmm. Ama eksiye düşmesi durumunda mirasçının onu ödeme zorunluluğu Yok. E, hukuksal anlamda yoktur. Ama öderse tabii ki erdemliliktir. Yani e, neticede müverrisinin e, işte babasının, dedesinin, annesinin ahirete kul hakkıyla gitmesine razı gelmeyip de onun borcunu ödeyerek orada onun rahat bir nefes almasını sağlaması elbette bir evlat için e, babasına karşı, annesine karşı yapması gereken güzel bir vazifedir. Ama hukuksal anlamda mecbur mudur? Mecbur değildir. Öncelikle bunu tespit etmiş olalım. Şimdi buradaki meselede ise e, diyor ki babamızın faiz borcu var. <gülüyor> ve biz mirasçısıyız. Anladığımız kadarıyla mecbur tutulmuyor. Çünkü ödeme ve ödememe noktasında eğer fetva evet. soruyorsa demek ki e, karşı tarafının zoraki bundan almıyor. Hı hı. Başka bir takım hukuki niteliklerden dolayı. Ama ödemesek kul hakkına girmiş olur muyuz diyor. Eğer babalarının mal varlığı yoksa yani geriye bir şey bırakmamışsa veya bıraktal de borçlu kapatılmamışsa, borcu bitmişse zaten bunlar hukuksal olarak bir ödemek zorunda değildir. Ama mal varlığı var, fazladan kalmış, bunlara intikal etmiş. Böylesi bir durumda faiz borcu da var. Bunu biz buradan ödeyelim mi ödemeyelim mi derken burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Ana borcu, yani faiz borcu demek ana para çekmiş. Ana para. Onu sonra fazlasıyla geri ödemeyi taahhüt etmiş. Ana borcunu eğer kapatmamışsa onu bir kere mirastan, kendisine intikal edecek maldan bunu versinler. Ama artı bir faiz borcu, yani ana borcunu ödenmiş faiz borcu var ki bu zaten dinen meşru olan bir borç değildir. Bunu ödeme mecburiyeti yoktur, böyle bir zorunluluğu yoktur. Karşı tarafında böyle bir talebi yoksa, yani böyle bir cebir uygulanmıyorsa da elbette bunu ödesin demeyiz bir şey. evet hocam. Bir başka sorumuzda da, her abdestten önce taharet gerekir mi? İhtiyaç duymasak da, mesela ben Şafii mezhebindenim, namahreme elim değdi diye abdestim bozuluyor. Bu şekilde veya benzeri durumlar için abdest alırken taharet şart mıdır diye sormuşlar. Tabii tam e, suali algılayamadık. Yani taharet sanki abdestin bir rüknüymüş gibi mi algılanıyor da bunu soruyor. Halbuki kitaplarımıza taharetin abdestin sünneti olduğu ifade edilir. Hı hı. Ama bu taharetin ihtiyacı olduğu zaman için geçerlidir. Ee, diyor ki ben Şafii mezhebindenim diyor, ee, bayana temas ettiğim zaman yani nikahlanması helal olan bir bayana temas ettiğim zaman abdestim bozuluyor. Oysa tahareti gerektiren bir durum oluşmadı evet. veya Hanefi mezhebine göre vücudundan kan çıktı veya uyudu abdesti bozuldu. Ama abdesti bozulan durum taharetten kaynaklı bir durum değil. Yani e, küçük su veyahut da büyük abdest bozma gibi bir durum söz konusu hmm. değil. Bu adam abdest almadığını önce e, affedersiniz avret yıkaması gerekir mi? Böyle bir şey yoktur. Hmm. Yani direktman normal abdestini alır. Taharet ne zaman gereklidir? E, o uzun necislendiği zaman pislendiği zaman o pisliği oradan izale etmek için gerekli olan bir şeydir. Evet. Yoksa mutlak manada abdest almak için gerekli olan bir ameliye değildir. Bazı kimselerde hani pamuk kullanmayan özellikle kişilerde işte akıntı gelme mesela veya e, diğer yoldan işte bazı renkli şeylerin olması hani peçeteyle veya farklı şekilde sildiği zaman böyle bir e, rengin oluşması. E, Bakın o taharetin oluşmamasıyla alakalıdır hı -hı. aslında. Yani abdestin öncesinde böyle bir insan gitsin bir daha taharet alsın derken iptidada almış olduğu taharetin tam Tabii. anlamıyla bir taharet olmamasından kaynaklı. Hı -hı. Ama o e, Diyelim ki bu adam e, küçük su dökmüş, aradan bayağı bir zaman geçmiş, belki pamuk kullanmış olmasın diye. Artık bu saatten sonra akan da akmıştır zaten, hı hı. sızan da sızmıştır, yeni bir şey de gelmeyecektir. Evet. Sağlıklı bir insan ise eğer bu kimse, böylesi bir durumda bu adam abdest alırken bir daha o bölgelerini yıkamasını gerekli kılan bir durum yok. Dışarı çıkmış olan necaset miktar olarak eğer af kapsamında ise namazına engel değil ama tabii ki öyle bir necasetle namaz kılması da doğru değildir. Özellikle o miktar bir dirhem miktarına ulaşmış ise de, yani af kapsamında olsa da o şekilde namaz kılması tahrimen mekru. Yani no. onu temizlemesi, temizlemesi gerekecektir. Ama kılsa da namazı sahi olur mu? El cevap sahi olur. Hani şunu soruyorlar özellikle, hani iç çamaşırımıza bulaşmadı, sadece o bölgede kalıyor gibi. Yani çünkü aradan... gelen soruların bir çoğunda bu şeyi... Çok var hocam. Arada epey bir zaman geçmişse ifadesini evet. özellikle kullandım. Bu gibi konularda da vesveseye mahal vermemek, vermemek lazım. lazım. E, bu çünkü eğer vesvese haline alacak olursa öne alınmayacak bir duruma düşebilir. Evet, Olan olsun. Bir diğer sorumuza da hocam. Eşimle birlikte zaman zaman kavga ediyoruz ve eşime boşanma amacıyla da olsa boşanalım. Hatta mal mülk bile teklif ediyorum ama sinirim geçince hemen vazgeçiyorum. Barışmaya çalışıyorum. Eşim bana her zaman ben seni asla boşamam dediğinden sanırım. Biraz rahat davrandım. Eşim çok agresif, çok inatçı ve bu yüzden onu korkutmak için söyledim bu lafları. Ben dinen boşamanı sadece boş ol denilmesiyle olduğunu zannettiğimden bu kelimeyi kullanmadım demişler. E, bu durumda nikahları ne Şimdi durumda? Bu sorunun e, soruluş tarzından anladığımız bunu soran kimse erkek. Evet. Ama e, sorunun içeriğini e, kaçırmadıysam şöyle bir ifade kullandınız. E, eşimin e, seni ben asla boşamam ifadesi var diyor. Evet. Yani eğer bunu hanımı için söylüyorsa e, hanımının zaten bir boşama imkanı yok. Eğer bunu Ona bir şey mi verdi acaba hocam? Bir talak? Yani e, o da olabilir. Evet. Veyahut da yani mahkemesel olarak ben seni boşamak hmm, için mahkeme olabilir. açmam bunu kastediyor. Ya da bunu soran kadındır. Ee, ben boşalım, e, boşanalım diye para teklif ediyorum e, yerine göre e, çok agresif olduğu için e, ama o beni nasıl olsa boşanmayacak diye ben bu konuda çok rahat hareket ediyorum şeklinde de algılayabiliriz. Evet. Ama biz badir Emir'de ilk akla geldiği şekliyle meseleye cevap verecek olursak sual eden kişinin erkek olduğunu kabul edelim. Hı. Böylesi bir durumda e, boşama niyetiyle, boşama gayesiyle, kızgınlıktan dolayı diyor boşanalım ifadesini kullanıyor. Evet. Boş ol ifadesini kullanmıyor. E, oysa boşama bir tasarruftur ve bu tasarrufta cez, yani kesinlik kaslı vardır. İleriye yönelik olarak yapacağı bir ameliyayı sadece ihbar mahiyetinde yani böyle yaparız, yapalım şeklinde bir mesele olarak bunu söylüyor ise bu zaten boşamak değil. Yani seni boşarım, boşanalım mı, boşyalım mı veya boş, işte boşarım gibi ifadeler, boşadım ifadesi değildir. Dolayısıyla bunlardan dolayı tarak vaki olmaz. Ama bu insanın daha sonradan pişman olmaklığından kaynaklı değil. O ifadenin boşamak için olan bir ifade olmadığından kaynaklı. Ama bu insan o kızgınlık halinde veya hanımını korkutma gayesi veya başka bir nedenle veya ciddi olarak yine şaka yoluyla ''Boşadım senin, boşsun'' gibi ifade kullanmışsa durum müstesnadır. Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'ın da buyurduğu üzere ''Üç şeyde ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir.'' Diğer bir ifadeyle ''Üç şeyde şaka yapılmaz, bunlardan bir tanesi de boşamadır.'' Yani boşama sanki ağzına mermisi verilmiş bir silah gibidir. Tetiğe basan parmakta iradenin olup olmaması sonucu değiştirmez. Çünkü tetiğe basıldığı zaman barut ateşleyecek ve mermi karşındaki hedefi vuracaktır. Dolayısıyla boşama da aynı bunun gibidir. Efendim ben bunu söylerken işte... Şaka söyledim, korkutma niyetiyle söyledim, şöyle söyledim, böyle söyledim. Sonucu değiştirmeyecektir. Bu konuda ciddi anlamda hassas olmak lazım. Evet hocam. Son olarak <gülüyor> ev ve arabayı satarken müşterinin banka faiziyle alması bize de günah mı? Ee, aslında bu soru da çok defalarca evet. cevapladığımız meselelerden bir tanesi. Bu konu alışverişin hukuksal anlamda her ne kadar sıhhatine etki yapmasa da biz günah noktasında karşı tarafa yardımcı olması hani ve la ta'avenu alel ayet kerimesine intisal edebilme. Günahta yardımlaşmayın. Karşı taraf günaha girecektir ve bu günahı sizin kanalınıza, sizin ona sağlayacağınız imkanınızla en azından evrakları ona teslim etmenizle bunu yapacaktır. Böylesi bir durumda biz İsmaila e camiası olarak, fetva kurulu olarak bu türlü akitlere yaklaşılmaması, karşı tarafın nereden para temin ettiğini araştırma zorunluluğumuz yoktur. Yani bir müşteri geldi, sizden otomobil alacak, ev alacak veya bir MT alacak, sen bu parayı nereden buldun, ne yaptın, bu şekilde bir araştırmaya gerek yok. Ama açık ve net bir şekilde adam ben böyle yapacağım diyerek sana geliyorsa, bu konuda imkan nispetince bu kişilere e, yani satış yapmamak... Aslında diğer bir e, durum, mesele, e, biriniz münkeri gördüğü zaman eliyle onu düzelsin, hadis-i şerif var ya imkânı hmm. nispetince, مَنْ رَعَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيْرْهُ Buradaki mesele de aslında odur. Efendim ben yapmasam da o gidecek başka yerde yine araba alacak veya yine o emtihayı alacak, yine kredi kullanacak. Önemli değil benim kanalımda olmasın. En azından ben imkanım nispetince onun o alma eylemini engellemiş olayım. Hmm. Dolayısıyla bu bağlamda bildiğimiz kişilere bu şekilde bir satış yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Bizim bir müteahhit abimiz vardı. O Hı. dedi ki, ben dedi böyle şeyler yapmıyorum dedi. Yani adam faizi bankadan kredi alabilir dedi. Benimle de bir alakam yok. Benim muhasebeci ilgileniyor dedi. Evet. Yani evraklara da oyu oluyor dedi. Benim de dedi bir haberim yok dedi. Yani o bu... muhasebeci, bu adamın yani, yani. dolayısıyla ayni. doğru bir şey değildir. Yani kişinin kendisini kandırması olacak. Evet. Bu soruyla hocam programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylersin? allah Teala Hazretleri hakka hak bilip tabi olmayı nasip etsin. Şeytanın tabii ki şüphesiz birçok vesveseleri vardır, desliseleri vardır, hile yolları vardır ki evet. aslında biraz önce söylediğiniz de kişinin kendini rahatlatması. Evet. Bir hoca efendi diyordu aslında Örnek olarak da güzel bir temsil diyordu ki bir hırsız dahi hırsızlık yaparken bile kendine dolaylı olarak çalacağı malı helal yapar, vicdanını rahatlatır ve o şekilde hırsızlığı yapar. İşte bir adam bir dükkanda çalışıyordur, kasadan para çalacaktır. Der ki, benim zaten maaşım bu kadar olmamalıdır, şu kadar olmalıdır. Patron zaten benim hakkımı yiyor, ben hakkımı alıyorum. Yani bir şekilde vicdani olarak kişi kendini rahatlatıyor. Tabii bu genel değil ama e ekseri diyebiliriz buna. Dolayısıyla o kötü olan, o ameliyayı yaparken bile kişi kendince dolaylı olarak onu cavaza çevirmenin yöntemlerine gidebilir. O yüzden bu gibi durumlarda acaba bizim tevilimiz nefsani bir tevil mi değil mi? Bunu sorgulamakta fayda var ki Rabbim bu konuda cümlemize e, hakiki anlamda aklı selim ihsan edesin inşallah. Abi, Allah razı olsun hocam. Çok Abi, teşekkür ederiz. <gülüyor> Kıymetli izleyenlerimiz imal <İlmi> <gülüyor> programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com <gül> terör adresinden bize de gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek <gülüyor> dileğiyle. De. Hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın